وَذَكِّرْ فَإِنَّ <الْمُؤْمِنِين> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ Kur'an'la ilgili düşüncelerimiz Kur'an'la ilgili konuşmalarımız ortaya çıkınca Kur'an'dan istifade etmek için nasıl bir gayret göstermem lazım Kur'an bana tesir etsin, Kur'an şifam olsun Kur'an sevap kaynağım olsun, Kur'an beni kurtarsın, imanımı yansıtsın diye neler öncelikli olarak yapmalıyız sorusunun cevabında diyoruz ki güzel kardeşim Allah yardımcın olsun. Şu Kur'an Allah'ın kitabıdır. Ve Kur'an kalp kitabıdır. Eğer senin kalbin Kur'an'a açık değilse mushafı önünden açıp yıllarca bakman sana bir şey getirmez. Kalplerin Kur'an'a açılması lazım. Ebu Cehil Aleyhi le'anetullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünü bir kere mi gördü? Beş kere mi gördü? Yüz kere mi gördü? Bir etki etti mi ona? Hayır Biz niye kabrini görünce heyecanlanıyoruz yüzünü görmediğimiz halde? Çünkü bizim kalplerimiz açık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onun da kalbi kapalıydı Gözü görünce bir işe yaramadı Kur'an da böyledir Kur'an-ı Kerim kalbime insin orada yeşersin diye insan dua etmelidir bu dua da senede bir defa yapılan bir dua değil şöyle kabul edelim Allah muhafaza buyursun bir tanemizin küçük bebeği müzmin bir hastalığa yakalansa doktorlara gitsek doktorlar gün sayıyoruz aman dikkat edin deseler anne hastanenin bir köşesinde ağlıyor, neneler dedeler ağlıyor, baba ağlıyor o arada yaşlı nene dualar ediyor Ya Rabbi torunumu bana bağışla o nenenin duasındaki tonajı heyecanı samimiyeti alalım hayatın neresinde dua edeceksek o şekilde dua edelim bu ayardaki bir dua ile Ya Rabbi kalbimi Kur'an'a aç o nuru kalbime indir diye her gün belki her saat her namazdan sonra dua edenler Kur'an-ı Kerim'e daha yakın olurlar Bir başka yapmamız gereken işte Kur'an-ı Kerim'i anlamasak da kalbimiz ona kapalı gibi dursa da çok Kur'an okuyacağız okuya okuya aradaki soğukluğu kaldırıp Biiznillahi Teala sıcak bir ilişki oluşturacağız bu sıcak ilişki o uzakta duruyor sen burada duruyorsun dua ediyorsun mushaf kalkıp yürüyerek sana gelecek hali yok okuya okuya okuya o soğukluk ve zorluk kalkacak tıpkı Elif P T te diye tek tek harf harf başladığımızda sonunda okumayı öğrendiğimiz gibi Kur'an'la sıcaklığımızı da harf harf iletiyor ilerletiyor gibi yapabiliriz ve başka bir şey de Kur'an okurken sessiz bir şekilde namazda okur gibi okusak da o Kur'an'dır sesli okusak da Kur'an'dır samimi olduktan sonra ikisi de aynıdır ama yanındaki 3-4 kişinin nereyi okuduğunu anlayacağı kadar bir sesle okunan Kur'an-ı Kerim'in bereketi, kalıcılığı daha fazladır sıcaklık daha çabuk oluşur bununla kastım elini şakağına koyup komşu sokakta duyulacak kadar bağırmak değil hoparlörle okumak değil çünkü sessiz okuyuşla sesli okuyuş arasında bünyenin teslimiyeti açısından da ciddi bir fark vardır o farkı tespit etmek için bir ses gerekir. Bu ses mesela bu odada okuyorum ben, yanımdakiler anlıyor, yan odadakiler duymuyor. O ses normaldir. Daha fazlası yorucu olur, yorar zaten. Ve başka bir tavsiyede hani Kur'an'la bağlantımız olsun diye bir plan üzerinden Kur'an okumak lazım. Mesela her gün bir hizb okurum. Hizb Kur'an-ı Kerim'de her 5 sayfada bir gelen sayfanın başı veya ortasındaki e, bir çiçekli işarettir onlardan üç tane olur biri 20 sayfada bir gelir cüzün başını gösterir cüz diyoruz ona bir de secdelerde gelir 14 yerde var Kur'an-ı Kerim'de içinde secde yazar o çiçeğin bir de 5 sayfada bir ayetin tam başlangıç yerinde gelir o o cüzün tam dörde bölünmüş şeklidir cüz 20 sayfadır ayet sayısı hep değişir o 5 sayfada bir hizb yani 4'te 1 olan 1 bölü 4 olan bölümü gelir bu bir başlangıç buna vaktim bu 15 dakika sürüyor 15 dakika vaktim olmuyor hastam var vesaire diyen bir sahife okuyabilir sayfayı da alabiliriz ama hafız olmayanlar için ideal bir sayfa belirleyemeyiz çünkü okuması zor olabilir hafız olanlar ya da hafız gibi çok ezberlemiş hızlı okuyuşu mesela bir e, sayfayı iki buçuk dakikada okuyacak olanlar hafız gibi okuyabiliyor demektir tabi tecvidine uyarak diyorum onlar bir cüz okumalı ki 22-23 dakika yaklaşık olarak sürer hafızın okuması hafız olmayan da de 26-27 dakika sürer yarım saat diyelim ve Kur'an-ı Kerim okurken yeni bir tavsiye gözümüz Kulağımız, kalbimiz, bedenimiz Kur'an'ın önünde olmalı. Elinde tespihle oynadın mı? Çocuk oyuncakla oynarken seni ne kadar dinliyorsa Kur'an senin kafana da o kadar girer demektir. Bir başka tavsiyemiz. Bazı ayetlerin, bazı surelerin, İhlas Suresi'nin mesela, Fatiha Suresi'nin mesela, Ayetel Kürsi'nin mesela genel manasını bilmekte Kur'an'la sıcak ilişki kurmak için çok fayda var. Genel manasıyla ne kastediyoruz? Yani tefsirini bilecek şekilde değil ama bu Fatiha suresinde Allah'a dua ediyoruz. Burada Rabbimizden yardım istiyoruz. Hristiyan ve Yahudilere benzememek istiyoruz. Anlamını bildik mi? Bu yeterli en azından. Bir başka sebep de bu Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indi. Ashab-ı onu bize taşıdı. Şu anda ben okurken böyle değil. Şimdi Allah bana indirdi, bana sen diyor Allah şeklinde Kur'an okumaya çalışalım. Ama bu kolay değil. Bir zaman sonra insan bu noktaya gelebilir. Ve bizi heyecanlandıran anlamını bir tür kavrayabildiğimiz ayetleri okuyup geçmeyelim. Onu üç defa, beş defa okuyalım. O heyecan içimizi doldursun. Böylece Kur'an-ı Kerim'in etkisini içimizde daha yüksek noktalara taşımış oluruz inşaallahu teala ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin ve zekir fe inne zikrâ